...gerçekten çok alışmıştım ve bana hicran geldi, çok. On sene Everest tepesini sırtımda taşır gibi taşıdım. Fakat kendi kendime dedim ki, afeti nostaljilere kendini kaptırma. Senin Rabbin dülü öyle ettirdi, bugün de böyle ettiriyor. Dün hakkında hayırlı olan oydu, bugün de hakkında hayırlı olan budur. Her innellezî ferad aleykel-Kur'ânel-erâduke ilâ mât. Ayeti celilesini okurken benim o eski arkadaşlarım, o temiz şehreli arkadaşlarıma bir daha avdet var mı derdim. Bu ayette, bu ayete sığınarak kaponu beklemişlerdir. Evliya asfiya hep onu beklemiştir. Acaba bir daha avdet var mı dedim. Şimdiye kadar 3-5 oldu. Her defasında avdetten ümidim kesildi. Fakat her şey Allah'ın elinde. Yine böyle bir talep, bir arzu olunca ben yine de aynı şeyleri söylüyorum muhterem hocalarımıza da, müftü efendilerimize de. Bir mücrimin peygamber kapısının sofasına dahi girememiş bir kıtmiri yüzünden benim mümin kardeşlerim ve İslam hizmetine ehli dünya, ehli talalet, frakı dalleh zarar vereceklerse ben şu anda bile bırakır aşağıya inerim. Başlattım ve önümüzdeki ay falan gün dedim. Çok rahatlıkla vazgeçebilirim. Çünkü biz bir meseleyi ne kadar arzu edersek edelim, ne kadar nostaljilere kendimizi salarsak salalım önemli olan hakkın hatırıdır ve o hiçbir hatıra feda edilmemelidir. Rabbimin hatırı önemlidir. Onun bizim için hatıra bıraktığı şeyler ve Hazreti Muhammed mirası önemlidir sallallahu aleyhi ve sellem bunu da takvanın bir buğdu sayabilirsiniz ve ben takvaya geliyorum elif, la, mim. ebced harfleri gibi elif ve harfleri gibi sıraya dizilen ve bir muamma geliyor önünüzde diyor gibi bir sinyal gönderen Kur'an'ın bu ikinci suresinin İlk kelimesinden sonra. Kelime midir? Mukatta harfler diyoruz. Bunlara da kelime denir mi? Harfe kelime dendiğine göre denir. Elif, la, mim. Bir şifre. Dikkat edin Allah'ın diyeceği var. Allah en önemli şeyi söylüyor. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ Şu elinizdeki kitap var ya, derinlemesine içine baktığınız zaman, O'nun derinliklerine indiğiniz zaman, ilahi solukları ifade ettiğinde şüpheniz olmadığını göreceksiniz. Bu kitabın Allah kitabı olduğuna delil, doğrudan doğruya kendisidir. Büyük bir zatın dediği gibi, Ağrı Dağı denilen Ararat Dağı'nın altında bulunuyordum. Birdenbire o dağ infilak etti. Dünyanın dört bir yanına ateşten parçalar savurdu. Baktım, muhterem validem yanımda duruyor. Dedim mana korkma Allah'ın emridir. Anladım ki müthiş bir sarsıntı olacak. Kur'an'ın etrafındaki surlar yıkılacak. Ama Kur'an kendi kendine müdafaa edecek. İş bana kaldı diyecek. Yeni hakikatler, yeni nurlar doğuracak. Diller susacak. Gönüller ters istikamete dönecek. Çok yerde mihraplar de değişecek. Çok yerde minberler alt üst olacak. Ama ayakta kalan tek şey Kur'an olacak. Sesi kesilmeyen kitap. Kolu kanadı kırılmayan kitap. Ezelden geldiği gibi nereye hala kadar namzet olan kitap. Aradan 14 asır geçmiş olmasına rağmen Hele ona dokuz asır sahip çıkmış. Şu Türk toplumunun haline bakınca hayranlık duymamak mümkün değil. <gülüyor> Tarihi dahil onu hiçbir zamanda derinliğiyle anlamadı. Ama şunu da söyleyeyim. O Kur'an öyle bir anladı ki, muhtevası itibariyle, ihtiva ettiği hakikatler itibariyle öyle bir anladı ki, sahabi asrını istisna edecek olursak, tarihte onun kadar Kur'an'a sahip çıkan, onun bayraktarlığını yapan ikinci bir millet göstermekte de mümkün değildir. Yaptığım şey ırkçılık değil. Kaba bir ırkçılık, kan bir ırkçılık değil. Allah'ın bu millete gördürdüğü vazife ve fonksiyonu eda etmek de bir nimettir ve tahtisi nimettir. Osmanlılar dünyaya gelmeden iki asır evvel yaşamış Muhiddin İbni Arabi Hazretlerinin Şecere-i var. Osmanlı sultanlığının adlarını söylüyor harflerle orada. Yavuz Selim'in Şam'a gireceğini, kendi mezarının ortaya çıkacağını söylüyor. Kendinden iki asır sonra kurulacak bir devletin panoramasını veriyor. Ve bir noktada gözlerimi dolduran bir şey söylüyor. Sahabe ve tabiinden sonra Osmanlıların insanlığa, Emanet olarak sunduğu büyük mesaj kadar bir mesaj sonmuş ikinci bir millet yoktur diyor. Sahabi ve tabiinden sonra en büyük onlardır diyor. Büyük bir veli. Ben söylemiyorum. Neden öyle? Çünkü o imana ve Kur'an'a kale oldu. Sağdan soldan bütün gelip tostlamalara göğsünü gerdi. Bir dönemden itibaren alırsak dokuz on asır. Bir ayrı dönemden itibaren alırsak bugüne kadar altı asırdan beri Kur'an kitabındır diye ona sahip çıktı. Yer yer ellerini gevşetmedi olmadı diyemeyiz. Oldu. Oldu ama şu anda da o millet yine yeryüzünde ümit kaynağı, reca kaynağı, Kur'an'ı el uzatacağı, sahip çıkacağı, kitabım diyeceği barına basacağı, ırktaşı, soydaşı dünyaya o dünyanın başındaki gaileler, karanlık bulutlar çözülürken onlara el uzatacak yine tek toplum bu toplumdur. Allah'ın inayeti ve keremiyle. Evet. Batıl sistemler dünyanın dört bir yanında çözülüyor. Komünizma istibdadı dağılıyor. Yıllardan beri o korkunç baskı ve istibdat altında, zulümler, tahakkümler, taallüpler, esaretler altında... Benliği bile birkaç defa törpülenmiş, defaatle asimilasyona maruz bırakılmış o topluluklar. Hürriyetlerine doğru koşarken, kendilerine doğruyu, güzeli, istikameti takdim edecek nurlu eller bekliyorlar. Bu eller sizin elleriniz olacaktır. Bir zaman sizin adınız duyuluyordu. Bir zaman size bakıp sağdan izaya geliyorlardı. Bir zaman sizin düşünce ve duygu dünyanız orada sahipleniyordu. Her şeylerini onunla yapıyorlardı. Ve şimdi de gidip gelen arkadaşlarımızın size sundukları mesaj. Kur'an elifbesi bekliyorlar. Siz meselenin fakültelerine ulaştınız her planda. Onlar henüz elifbeyi heceliyorlar. Müslümanlık adına da, hürriyet adına da, istiklal adına da elifbeyi heceliyorlar. Süleymaniye'nin muhteşem kubbesi altında muhteşem kürsüsünde orada da bu kitmiri dinlemeye tenezzül edip gelenler olmuştur. Bir arkadaşımızın bir hatırasıyla arz edeceğim. Zalikel kitabü la raybe <gülüyor> Kur'an ihtiva eden bir bant götürüp veriyor bir arkadaşımız. Buna Gürcistan'da tezgahının başında tezgah ticareti yapan yaşlı bir kadın sahip çıkıyor bu banda. 70-80 yaşında Gül devrinin grubunu görmüş. Akif'in ifadesiyle gül devrini bilseydim onun bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getseydin ne olurdu? O güçlü gönül bu isyanı yapabilir. Ben bu isyandan Allah'a sığınırım. Gül devrini az buçuk grubunda yakalamış yaşlı kadın. Az buçuk İslam'ı görmüş. Az buçuk burada ayakta durulduğu, herkesin kendi ayakları üzerinde durduğu dönemi idrak etmiş. O bantta Kur'an sesini, ilahi nefahatı, Hazreti Muhammed soluklarını duyunca önündeki tezgahı getirip bandı verene itiyor. Al bu tezgah götür diyor, al götür diyor, bundan sonra bir şey satmasam, yemesem bile gam yemem, ver onu bana diyor yanına sokulup diyorlar ki, ana ne yaptın? Bu senin ticaret kaynağındı.'' Bu Esra'da oradan 18-20 yaşında geçen Ayşe ismindeki kızı, hala isimlerimizi değiştirememişler. Kızı, ''Kadın, tarihe ve hadiselere durun beni dinleyin.'' diyecek şu sözü söylüyor, ''Durun ve beni dinleyin.'' Aha. Bana kendi dünyamdan gelen şu bandı verdikten sonra, karşılığında Ayşe mi isteseydi, vallahi verirdim diyor. Ayşelerini, Fatmalarını, Hatice'lerini sokaklara döküp sizden bir band bekleyen, bir elibbe bekleyen, bir Kur'an bekleyen kanallık bir dünya var. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ bu kitabın içine inerseniz şüphe yoktur. Ama o kitaptan, o kitaptan müttakiler istifade edecektir. Huden lil -muttaqin. O kitap şartlanmamış olan insanların yolunu aydınlatır. O kitap ışık kaynağıdır ama ona şartlı bakanlar ondan istifade edemezler. Kalbindeki muhabbet istidadını küfürle kapatanlar o kitap ışık saçsa da, ışıktan tayflarıyla dünyayı aydınlatsa da ondan istifade edemezler. O müttakilere hidat kaynağıdır. Yani Allah'ın himayesine girenlere, Allah'ın vikayesine girenlere, Hayat-ı tekviniyede Allah'ın kanunlarından istifade edenlere, Allah'a karşı saygılı olanlara, Karşı haşyetle ürperenlere Allah karşısında iki büklüm olan. Sen Allah'ım sen, sen hidayet etmeseydin hidayeti bulamazdık. Sen doğru yolu göstermeseydin oraya eremezdik. Sen Hazreti Muhammed'i göndermeseydin, bahsetmeseydin hakikate uyanamazdık. Gördüklerimizi göremez, kendi talaletlerimiz içinde bu olur giderdik. Huden <Gülüyor> Kur'an'dan istifade bile takvaya bağlıdır. Ve ben size kutsilerin takvasını, size kutsiler dedim, demeye devam edeceğim. Çünkü Hz. Mesih İncil'in muhtelif nusalarında o başında ve bu başında dine sahip çıkan, fütüvveti temsil eden delikanlılara kutsiler diyor. Hazreti Mesih kutsiler diyor. Kutsiler diyeceğim. Sahabe-i kiram arasında kutsiler diye bahis mevzu edildi. Müzakereye kutsiye kutsiler diye alındı o başı da bu başıdan. 14 asır evvel Hazreti Muhammed'e sahip çıkanlar da sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır geçmiş olmasına rağmen hala onu saflarının arasında taze dünmüş gibi hisseden 14 asır sonraki cemaat da öyle. Onların en kıtmiri, en mücrimi, en günahkarı Medine-i Münevvere'ye adım attığım zaman maddenin ötesinde onun manevi aydınlığı içinde bana öyle geldi ki Bismillahi Allah Allahümme f'tah aleyna hikmet ek deyip adımımı Ravza-i Tahire'den içeriye attığım zaman sanki Resul-i Ekrem'i mihrapta görecekmişim gibi geldi. Göremedim çünkü ben o göze sahip değildim ama zannediyorum onu görenler var, görüp aralarında konuşanlar var, zaman üstü yaşayan, mekan üstü yaşayan, zaman üstü varlığını devam ettiren hala kendisiyle alakalı çarpan çarpan kalpleri tutup okşayan ve sıvazlayan Hz. Muhammed Mustafa'yı görenler var. Kutsilerin takvası. Kutsilerin takvası, İptidadan intihaya. En başlangıç, Bismillah deyip işin içine adım atma noktasından, Nebiler Sultanı, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, Huzuruna vardırabilecek son adıma kadar. Herkesi açık, Büyük beyin yapıcı, Dev fikir adamı, İptida ile intihayı cem etme sözüyle ifade ediyor bunu. Bir çoban bile kutsilerin şu nurdan kaynağına müracaat ettiğinde aynı şekilde istifade eder. Kafası fünunu müsbete ile meşru bulunan dopdolu bir insan, o da müracaat ettiği zaman istifade eder. Bunun öyle bir rahle-i tedrisi vardır ki, bunun rahle-i tedrisine Cibril oturuyordu. Habeşistan'dan gelen bir siyahi köle de oturuyordu. Cibril istifade ettiği kadar o da istifade ediyordu. Çünkü her seviyedeki insanı açık bir kitaptı. Çünkü bu kitapta konuşan hemen herkesin idrakına seslenen tenezzülatı ilahiyyesi içinde Allah'tı celle Celaluhum. Bu kitap Bu kitaptan müttakiler istifade edecek ve kutsilerin takvası. Allah'ın himayesine girmişler dedim. Allah'a dehalet etmiş Allah'ın vesayası altında bulunanlar gözleri açık olacak. Öbür tarafta kitapları devirse, kürsüler devirse başka bir varlığın kürsü devirme ve kitap devirmesinden farklı olmayacaktır. Kapalı kalacaktır bu kitaba karşı. Bu kitap basiretini, basarını açanlara bir şeyler söyleyecek. Ama kendisine sırt dönenlere, o da sırtını dönecek ve ilelebet kapalı kalacaktır. Kalplerinizi, kalplerimizi, kutsilerin kalpleri olarak Allah bu kitabı açsın. Bu millete yeniden kutsiyete doğru giden yolları bir kere daha göstersin Rabbim. Çoktan göstermeye başlamış. Çil horozun ötüşleri senelerce evvel duyuldu. Bu milletin kendi özüne döndüğü yıllardan beri başladı. Anarşistler, sokak çocuklar inşallah buna engel olacak hadiselere sebebiyet vermezler. Camii evimiz okuma, düşünme ve Müslümanlıkta derinleşme. Şöyle bir tavzihte bulunmada da fayda mülazih ediyorum. Takva kelimesi şer'i sılahı itibariyle insanın evvela şirkten sakınması sonra büyük günahlara girmemesi sonra günahtır düşüncesiyle şüpheli şeylerden de tevakk etmesi Muhbir-i Sadık ifade buyuruyor da' ma yeribuk ila ma la senin için endişe ve kuşku kaynağı düşünceler topluluğundan hayat tarzı teklif eden şeylerden sakın düşüncesiz şu içinde şüphe bulunmayan bir iklimde, temiz, dupduru bir iklimde yaşamaya çalış. Da' ma ila ma la yeribuk. El beyin, vel haramü beyin, ve beynevme umurun müştebihat, la ya'lamuha kathirun minen naz. Bu da cevam ülkelimdendir. Önce okuduğum da cevabı ülkelimden, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 3-5 kelimeyle dünyalar kadar mana ifade ettiği özlü sözlerindendir. Kerain yer tıpkı sınırda koyununu güden çoban gibisiniz. Ala inn <tif> al kulli malkin hima, Ala maharimu, Ala fil ve Ala, kalp, sadek sallallahu aleyhi ve sellem halal açıktır. haram da açıktır. Hınzır eti kimse yemez. Mısır şarabı kimse içmez. Fakat bu arada şüpheli olan bir kısım şeyler vardır. Ve insan şüpheli olan şeyler karşısında tıpkı hüdutta dolaşan bir insana benzer. İhtimal ki hüdudu açsın, mayinli tarlalar içine girsin ve kendi helaketine sebebiyet versin. Her melikin bir sınırı vardır. Allah'ın sınırı da haramlardır. Mümin haramlardan tevakkı edecek. Mümin harama yakın sınırdan da uzak duracak. Mümin helal dairesinde yaşayacak. Zira keyfi dahi bahis mevzu olsa. Helal dairesi keyfe kafidir. Harama girmeye ihtiyaç bırakmaz. Ne istediğinizde helal dairesinde bulamadınız. E siz bulmuşsunuz ki helal dairesiyle tatmin olmuşsunuz. Helal dairesi size yetiyor ve kalbiniz bunun karşısında oturaklaşmaya ermiştir. Yetiyor helal dairesi. Hayat arkadaşı istiyorsanız hayal, helal dairesinde mevzuldur. Yeme içmeyi istiyorsanız helal dairesinde mevzuldur. Zevk-ı safa istiyorsanız helal dairesinde Bol Bolcadır bunlar. Harama girme ihtiyaç bırakmaz. Ve takvanın bir mertebesi haramdır endişesiyle şüpheli şeylerden kaçınma. Hatta bir mertebesi var ki takva ile bütünleşme. Belki pek çok mübahib bile takva adıyla terk etme. Selefi Salih'inin ayet ve hadisten bizim önümüze koyduğu ölçüler bunlardır. Ben de değişik bir zaviyeden meseleye yaklaşacağım. Aynı zamanda takva, şeriat fıtriye dediğimiz, yanlış anlaşılmaması için, canım kurban onun bütün emirlerine, şeriat fıtriye eskiler, kainatta cari fiziğin mecbur kanunlarına, Kimyanın umum kanunlarına, astrofiziğin umum kanunlarına, tıbbın umum kanunlarına, hendesenin umum kanunlarının topuna birden şeriat-ı fıtriye kanunları veya ayatı ı tekvüniyenin ayetleri kanunları derler. Bunlar Kur'an-ı Kerim'deki emirler gibi muttarıttır. Müttaki aynı zamanda Kur'an'dan istifadeye namzet olan insan, ayatı tekviniyenin kanunlarına da riayet etmekle mükelleftir mesela çocuğu Allah'ın yarattığı kanunlara göre olmayan müsait olmayan bir yapı bir anne bir baba çocuk yapamazlar zorlasalar da yapamazlar mesela yer çekimi içine girmiş bir seviyede uçmak yere çakılmak demektir yere çarpmak demektir bu şeriatı fıtriyenin kanunudur, buna karşı gelinemez. Ve bu kanunlar, iradi kanunlar olmadığından dolayı affedecek yanları da yoktur. Bunlar müsamahsızdır, affetmezler. Mesela suya battığınız zaman, bir girdaba kendinizi saldığınız zaman, ayatı ı kanunları boğulursunuz. Müsamahasızdır bu kanunlar. Harikulade'den bir el sizi tutar çıkarırsa oradan çıkarır, ender görüyoruz. Bir uçak çok yukarılardan aşağıya düştüğü zaman daha düşerken herkes ölüyor ve parçalanıyor. Harikulade'den iki kilometre ötede bir çocuk bulunursa şayet belli ki hususi bir velayet, hususi bir vesayâ ile kurtar kurtarılmış demektir bu. Bunlara âyâtı tekviniyenin kanunları diyoruz. Gerçek müttaki olabilmek için sebepler dairesinde dahi kusur etmemek lazım. İlim okumadan ilim insanın kafasına gelip girmez. Metotlu çalışmadan insan ilim adına bir şey elde edemez. Geçelerini gündüzlerini mektep sıralarında geçirmeyen bir insan diploma almak esas değildir fakat kafasına bir şey koyamaz. Allah'ın kanunları la tebdil ale halkillah zalika'd dinul Bu bir yoldur, sabit bir yoldur. Bunu değiştiremezsiniz. Bunlara uymak müttekiliktir bir manada, hususi manada. Kur'an'dan istifade edenler bunlara uyanlardır. O meseleyi sadece günahlardan, masiyetten ve hatalardan kaçıyor şeklinde anlamak doğru değildir. O meseleyi aynı zamanda önümüze serilen esbab dairesi içinde kavramak ve sebeplere riayet etme şeklinde anlamalıyız. Bakın Sadık-ı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Vallahu ya'simuke minen nas İn Allah la yahdi <Gülüyor> al-qawm al Kur'an'ın ayetiyle teyit ediliyor, muhafaz altına alıyor. Münif manısı şudur. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu ya'simuke minan nas. Allah insanların elinden, dilinden gelecek şeylerden seni koruyacaktır. Onlar sana zarar veremeyeceklerdir. Yani bir köşede seni kıstıramayacak. Önüne alamayacak. Sana suikast yapamayacak. Seni öldüremeyeceklerdir. Sen yumuşak döşeğinde ecelinle Allah'a vasıl olacaksın. Vallahu yahsimuke minan nas. İnne Allah la yahdil kavme'l kafirin. O pis ve menhus elleri sana ulaşmasına kafir kavmi Allah imkan vermeyecek. O fırsatı vermeyecektir. İlahi bir teminattır bu. Hatta bir rivayette Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu ayet nazil olduktan sonra yanındaki asaba dedi ki artık beni koru, korumanıza gerek yok. Zira o güne kadar yatarken davası adına istiyordu ki biri başında bulunsun beklesin de o da 3-5 saat uyku uyusun. Mesela bir gün yatakta hep heyecanla döndü durdu. Yanındaki hayat arkadaşı niye uyuyamıyorsun ya Resulallah dedi. Çünkü kabileler suikast tertibi peşindeydiler. O da o gün başını sokacak bir ev bile bulamamıştı. Bir çadır veya çardak içinde yatıyordu. Davası adına, dava insanı dava adına derne derse desin. Nasıl ki çağa girerken büyük bir dava adamı, adımını atıp mağarasına girmek istediği an ayağı kayıyor. Uçurumdan aşağıya gidiyor. Yanındaki talebelerinin duyduğu şey, ''Davam'' diye inliyor. Sanki bir el onu aşağıdaki bir deliğe itiveriyor, Bak bu. Davam, dava çok büyük. Dava benim cismaniyetimi, cesedimi aşan bir mevzu. Dava benim evimi, yurdumu, mı, toprağımı aşan bir mevzu. Dava büyük mesele. Davanın büyüklüğü, davanın yüreği oturması ölçüsünde Allah şahıslara öyle derece verir. Herkesin derecesi himmeti ölçüsündedir. Kimin himmeti yüce ise o başlı başına bir millettir. Onun için Kur'an Hazreti İbrahim'e tek başına sen bir milletsin demiştir. Himmetiniz milletiniz olsun. Her bir yerleriniz tek başına bir millet olun. Millet olun, rahmetin gözüne girin. Davam ve uyuyamıyor büyük dava adamı. Hiç unutamayacağımız bir civan mertlik. O çardağın ve çadırın içinde heyecanla dönerken Allah orada da onun imdadına koşacaktır. Şangır şangır bir ses duyuluyor kapının önünde. Allah Resulü irkiliyor. Kim o diyor? Sa'd ibn Abi Vakkas ya Resulallah. Ne arıyorsun sen gecenin bu saatinde? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem endişe eder mülazasıyla. Perde Perdedarlık yapalım diye çadırın önüne geldim ya Resulallah. Allah'ın sen onun inşallah ebetlere kadar perdedarı olursun. Ebetlere kadar çadırının çardağının önünde nöbetdar gibi durur onun perdedarı olursun. Oldun da dokuz asır. Vallahu yasimu keminen nas Allah seni insanlardan koruyacaktır. Bu nebi Uhud'a gidiyor. Uhud'a bizde giderken sol tarafta Medine'den Uhud'a sol tarafta maddi itibariyle küçük bir kubbecik gösterdiler. Biliyor musunuz burası nedir dediler Bilemedim Yanımdaki mihmandar veya bilen Dedi ki Uhud savaşına Çıkarken buraya geldiğinde Gökten Cibril'e emin geldi Dedi Allah'ın selamı var Zırhının üstüne bir zırh daha giyin Kime diyor Allah Allah insanların elinden gelen şeylerden Seni koruyacak Onlar kirli ellerini sana dokunduramayacaklar Dediği kimseye diyor ki Bir zırh daha giyin demek Allah dokunduramayacak ama esbaba riayet etmek icap ediyor sebeplere riayet dairesinde insan sebepleri hiçe sayarsa cebri olur dalalet fırkasına girer Kur'an'dan istifadenin yolu ayat-ı kanunları hesaba katmaktır ve bizim 2-3 asır evvel bir ölçüde bir manada bir planda sarsılmamız bir ölçüde dağılmamız Hayat-ı tekviniyenin kanunlarının sırrını kavrayamayışlı olmuştur. Allah idraka muvaffak eylesin. Çok su götürür bu hususu. Geçmiş yıllarda da o yıllarda camiye gelen, dinleyen kimseler duymuşlardır, dinlemişlerdir. Arz etmiş olmama binağın kesiyor. Ve o manadaki şerh ve izahını bir başka derse ariz ve olarak tahlil etmek üzere bırakıp geçiyorum. Takvanın bizi günümüzde ale kadar eden kutsiler takvasıyla, kutsiler takvası sözüyle bize ifade ettiği mana cihatıyla tahliyle, takva vicdanda bir hassasiyettir. Unutmayın bunlar. O şu urda bir şeffafiyettir. Sürekli bir hasyetir, saygıdır arz edeceği misaller. Vicdanı duyarlı insanlar, takvaya namzet insan, Kur'an'ı anlamaya, istifade etmeye, bu kutsi kitabı, bu celil kitabı hayatına, hayat kılmaya namzet demektir. Şuuru aydınlık, gördüğü her şeyi ters görmeyen, ters anlamayan, tam tanıyan insan, Kur'an'dan tam istifade edecektir. Ve derin bir saygı hissiyle Allah karşısında daima boynunu vurup bekleyen insan Kur'an'dan istifade edebilecektir. Takva büyük uçurumlara düşmekten kendisine alıkoyan kandan irinden deryalarda boğulmadan maksuduna vardıran insan için bir silahtır bir binektir bir zattır, bir zahiredir bu işi yapana da müttaki denir. Takva, şehvetin, kinin, nefretin, karazın, öfkenin, inkarın, tamağın kancasına takılmadan, üveykler gibi kanatlanıp Allah'a vasıl olmanın adıdır. Birinciler itibariyle, vicdan hassasiyeti planında, Şuur şeffafiyeti planında takvayı düşündüğümüz zaman sizlerin arasında da takvayı temsil eden insanlar bulmak mümkündür. Çoktur bu manada. Zaten siz baştan beş vakit namazınızı kıldı mı, beş büyük günahı terk etti mi takva dairesine adımınızı atmış sayılırsınız. Bir ölçüde Kur'an-ı Kerim'den istifadeye namzetsiniz demektir. İlk surenin ilk ayetlerinde Allah sizden bahsediyor. İsmen Übey ibn-i bahsettiği gibi hadis-i şeriflerde, İsmen Zeyd ibn Harise'den bahsettiği gibi Kur'an-ı Kerim'de, Allah cemaat halinde müttekilerden, sizden bahsediyor. Allah müttaki deyince, melekler şimdi göklerin çeşitli tabakalarından, makamlarından, buğutlarından, derinliklerinden başlarını uzatıp, sizin alınlarınızda takva alınları tanımaya çalışıyorlar. Hüden lil muttekin. Zira siz alınlarınızdaki kirleri beş vakit namazda onun abdestiyle çoktan yıkadınız. Zira siz günahlara kasten ve irade olarak girmediniz. Allah için açtınız. Siz o daire içindesiniz. Allah o dairede derinleşmeyi, o nurdan helezonda yükselmeyi, Başınızın Kabe-i e ulaşmasını size ve bize muvaffak eylesin, müeyyesser eylesin. Hassas vicdanlar, şuurlu dimalar ve aynı zamanda şeffaf şuurlar, haşyet dolu sineler meniyete karşı bir tavır almıştır. Yasaklara karşı bir tavır almış, yan baş kaldırmıştır ve memur olduğu şeylere karşı da boynu kıldan daha incedir. Öyle bir teslimiyet ve inkıat içindedir ki bütün dünya toplansa onu memur olduğu şeylerin bir tanesinden vazgeçiremez. Allah'ın inayeti ve keremiyle onu saptıramazlar. Takva derken müttakiler şunu da unutmasınlar. Müttakilerin imamı, müttakilerin imamıdır. Hz. Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hayat yaşamıştır ki yer yer hayran olmamak başın dönmemesi mümkün değildir fakat bir hayat yaşamış ki ah kurban oldum insan bahtına düştüğüm insan arkada bıraktığın hayatı yaşanmaz hale getirdin pek çok siyer ve magazi kitapları yazıyor elimizdeki muteber bir gece sabaha kadar kıvranıyor öyle uff uf ediyor öyle inliyor öyle feryat ediyor Öyle değirmen taşları başında dönüyor gibi sızlanıyor ki yanındaki zevcesi ya Resulallah sabaha kadar çok ızdırap çektin. Neydi bu hal böyle? O ona cevaben şöyle diyor. وَقَتْ وَجَتْتُوا تَحْتَ جَنْبِ تَمْرَةً وَكَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ مِنَ السَّدَقَةً فَأَكَلْتُ فَخَشِيْتُ اَنْ تَكُونَ مِنْ اَوْ كَمَا قَالْ Akşam battaniyeyi altıma sererken, yanımın geldiği yerde bir tane hurma buldum. O hurmayı ağzıma koydum, yedim. Sonra yattıktan sonra aklıma geldi. Bizim eve bazen sadaka da geliyor. Acaba bu sadakadan mıydı ki? Peygamber haramdı bu. Ya sadakadandıysa? Ya o hurmayı Allah bana sorarsa. فخشيت ان تكون korktum ki o sadakadan olan hurmadan olur kendi şahsı hayatı adına bu kadar düzgün yaşadı bir hurmaya karşı bile bu kadar hassas yaşadı zira vicdanı çok hassastı zira şuuru onun çok şeffaftı zira sürekli haşyet altında saygı içindeydi ve Kur'an'ın her yanından istifade ediyor baş müttaki ne mutlu size ki baş müttekinin arkasında müttekiler safında bulunuyorsunuz arkasındaki insan geri değildir bir gün iftar vakti o Mekke'nin Medine'nin sıcağı altında oruç tutma ve sonra kurumuş dudaklar bulanmış gözler Allah kutsi hadisinde ne güzel anlatır onu kullarım çok defa ben size bakıyordum gözleriniz çukur ayırmış Avutlarınız çekmiş, Renginiz benziniz atmış. Kanınız kasıklarınıza geçmiş. Benim için oruç tutuyordunuz. Kulû veşrebu heniyen bima esleftum fil eyyâmil hâliye. Bugün yiyin için kendinizi sıktığınız, İslam'ı bütün ağrıyla sırtınızda taşıdığınız o günlere karşılık bugün yayın için mutlu olun, mesut olun. İşte öyleydi en birinci sahabi Ebu Bekir Bakışı bulanmış Gözleri çukura düşmüş Avutları çökmüş Karnı kasıklarına girmiş Bir yudum su bekliyordu Bir lokma çorba getirdiler Sorardı nereden diye Devletin başındaki insanda ama sorardı Sordu yine Sordu ama bu defa ki çok acıkmış dayanamamış gırtlağına kadar gittikten sonra sordu nereden diye hizmetçisi ben bir dönemde kahinlik yapıyordum kahinlikten alacağım bir şey vardı birisinin aklına esmiş şimdi getirdi verdi ben bugün size gelirken bu yemeğin masrafını oradan ettim şarkı Anadolu'da Erzurum'da of babam of derler of babam of sen gör ki Ebu Bekir Bileğine kadar elini ağzına soktu. Midesine inen şeyleri dışarı çıkarmak için aman Allah'ım nasıl zorluyor. Gözleri kan çanağına döndü. Neden? Kahinlik gibi, kayıptan haber verme gibi, cincilik gibi, büyücülük gibi, sahtekarlık yoluyla elde edilmiş bir şey ondan bir lokma gırtlağına gitmişti. Kırtlağın bununla kirlendi denseydi, o, o gün bir gırtlak burun boğaz mütehasıs olsaydı gider onun önüne otururdu. Benim gırtlağımın şu haram çorbanın değdiği noktalarını rica ediyorum bıçakla alıver derdi. İslamiyet'te bekaretin babası. Başka şeye gözünü açmamış. Fikrini zikrini, fikrini korumuş. Tevafuken değil gerçekten Ebu Bekir olmuş. Ebu Bekir Haram bir lokma karşısında Gözleri kan çanağı oluyor Dışarıya atıyor onu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 kahinlik gibi kayıptan haber verme gibi cincilik gibi büyücülük gibi sahtekarlık yoluyla elde edilmiş bir şey ondan bir lokma kırtlağına gitmiştim. Kırtlağın bununla kirlendi denseydi o gün bir kırtlak burun bağazı mütahassis olsaydı gider onun önüne otururdu. Benim kırtlağımın şu haram çorbanın değdiği noktalarını rica ediyorum bıçaklaalı verderdi. İslamiyet'te bekaretin babası. Başka şeye gözünü açmamış. Fikrini, zikrini, Bikrini korumuş. Tevafuken değil, Gerçekten Ebu Bekir olmuş. Ebu Bekir, Haram bir lokma karşısında, Gözleri kan çana oluyor, Dışarıya atıyor onu. Neden? Çünkü vicdan hassas. Çünkü şuuru şeffaf çünkü içi haşiyet dolu Allah'tan korkuyor ve bu bir devletin başında öyle bir hayat yaşıyor ki kılıklık yararcasına benim biraz evvel Efendimiz'e bakarak söylediğim sözü onun hakkında Hazreti Ömer söyleyecektir iki buçuk sene Efendimiz'den sonra büyük emaneti sırtında zor taşıyor bu yönüyle ne kadar Ömer bin Abdülaziz'e benzer dünyada hep beraber olduğu dostunun firakına dayanamama gibi eskilerin incarı dediği bir hastalık mı beli bükülmez bu adamın belini büktü en şiddetli günlerde bile Allah Resulullah gelen hücuma bağrını açmış kalkan gibi hep başında durmuş bir şemsiye gibi bir yelpaze gibi hiç eğilmemiş ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem irtihal ettikten sonra öyle eğildi öyle büküldü ki iki müklüm oldu hem hicran onu iki büklüm etmişti, hem de peygamberliğe ait o büyük vazife. millet idare vazifesi. Herkesin hukukuna riayet içinde, tam adalet içinde, tam müsavat içinde, tam hürriyet düşüncesine riayet içinde, tebaanın hukukuna sine kanadı kadar tecavüz etmeden yaşamam. Onu iki büklüm etmişti. İki büklüm. İki buçuk sene sonra, Gitme benden kurtulamazsın. Arkandan geliyorum. Mezarda bile seni bırakmam. Bırakmadı. Ayağın başıma taş olsun sultanım. Başını çünkü onun ayağının altına sen koydun taş gibi. Öyle yatıyorsun bugün. Baktıkça senin küçük görünen o büyüklükte büyüklüğün hakiki manasını anlıyorum. Kaçamazsın dedi arkadan yetişti. Giderken de arkadan gelen halifeye vasiyetleri vardı bu vasiyetler arasında ihtimamla polis refakatinde bizim devlete ait merkez bankasına ait hazineleri taşıdığımız gibi hassasiyetle hassasiyetle emniyet içinde arkadan gelen halifeye devlet reisine götürülecek bir güveç gönderiyordu bizim çocukların kumparaları gibi bir şey içine bir şey atarsın ama çıkaramazsın götürdü bu güveci kırdılar bu testiyi kırdılar İkinci halife testinin içinden ne çıkacak diye bakıyordu. İçinden küçük bir veraka çıktı. Hayır veraka değil. Gözüme sürme diye çekeceğim pırıl pırıl bir kağıt parçası. Üzerinde Hz. Ebubekir'in elinden çıkmış kalemin mürekkebi vardı. Şöyle diyordu. Benden sonraki halifeye. Bana bir aileyi geçindirecek kadar maaş takdir etmiştiniz. Ben o maaştan geçinebileceğim kadar aldım. Bakiyesini devamlı bu testinin içine attım. Bu artakalan şeyler benim ihtiyacımın üstünde artan şeylerdir. Bunlar millete aittir. Benden sonraki halifeye tavsiye ediyorum. Allah indinde bir hak olarak tavsiye ediyorum. Bunu benden sonra yeniden hazineye iade etsin. İşte burada efendimiz Hacerül Esvet karşısında dediği gibi, ya Ömer, bu taşın karşısında göz yaşlıdır işte. İşte bu tabloda gözyaşı dökülür Koca Ömer çocuk gibi ağladı ve şöyle dedi Müslümanlığı kendinden sonra yaşanmaz hale getirdim Nasıl yaparız bunu diyordu Ama o yapıyordu Yapıyordu çünkü vicdan hassas Şuur pırıl pırıl saydamdı Sine haşyet doluydu bu hayat kaynağı Kur'an-ı Kerim'e dudaklarını verdiği zaman istifade ediyor, değerlendiriyor. Onun nurdan iklimi içinde yüzüyordu adeta. Çünkü Kur'an'ın istifadesi böylesine namütenahiye yeyken açan insanlara açıktı. Kur'an'ı ahlakıyla, düşüncesiyle, tasavvurlarıyla kapalı olana Kur'an da bir ölçüde kıskançtı ve kapalıydı. İnsan kelamı gibi okuyacak onu istifade edemeyeceklerdi. Nebilerin başını döndüren, velileri ayrı bir iklime çeken, Asya'ya ayrı bir rehber olan Kur'an'ı mucizleyen, onlara hiçbir şey anlatamayacaktı. Çünkü onlar takvadan nasipsiz. İkinciler uçurumlardan aşağıya gitmeme, rampalara takılıp kalmama, kandan irinden deryalarda boğulmama fena duygu ve fena tutkuların kıskancı içine girmeme, akrep kıskancına taht kuruyor gibi zehir üzerine oturmama. Bir manada da takva budur. Yine cevabı ülkelimden yani çok özlü, az sözlü, çok manalı mübarek sözlerindendir. il-nar bi büşşehvâd ve huffetil cennâbil mekâri ev hucibetil nar bilmekari makare veya hücbet-i nar bişehavat bil cehennem etrafı insanın cismaniyetine bedenine seslenen zevklerle donatılmış cisminin altında kalan bedeninin arzularını yerine getiren cehennemin yoluna girmiş demektir cehennem insanın şehvetleriyle hata edilmiş Şatılmıştır. İnsanın kaprisleriyle, insanın hırslarıyla, insanın tamayıyla, cennette insanın hoşuna gitmeyen şeylerle, soğuk zamanlarda abdest alma gibi, günde beş defa camiye koşma gibi, helalına kanaat edip parama el uzatmama gibi ağır şeylerle ihata edilmiştir. O bakımdan Yunus'un diliyle bu yol uzaktır. Menzili çoktur Geçidi yoktur derin sular var Ama müttaki Veyk gibi kanatlanır Yolların sarpa sardığı yerde Uçurumlar uçarak geçer Mirajlarda bir değişik Alır ki uçak gibi Rampalar ona dümdüz yol olur Dümdüz yollarda bütün bütün Pürüzsüz hale gelir O kandan irinden deryaları Melekler gibi geçer Ayağına bile bulaşmaz. Üstureler de vardır. Yaşlı kadın gelir Hazreti Nuh'a der ki tufan olacağı zaman bana haber ver. Üstüre dedim. Yani efsanelerden. Hakikat içinde yerini aramak doğru değil. Olsa olur ama. Bana tufanı haber ver. Öyle bağlıdır ki Hazreti Nuh'a öyle bağlıdır ki dediği her şey tahakkuk edecektir. Derler ki tufan olur biter. Hiçbir şey duymaz mı? Bir gün gelir der ki ey nebiye Allah ne zaman tufan Oldu bitti der o Ne zaman oldu der Sen hiçbir şey hissetmedin mi Yok der bir gün ineğim döndüğünde ayağının tırnağında azıcık çamur vardı Müttaki kandan irinden deryalara aşarken Ayağının ucuna çamur bile bulaşmaz Size çent defa arz ettim Sıkılmıyorsanız yine arz edeceğim Aman Sıkılmayın ben sizi görünce inşiraha ulaşıyorum. Muhabbet fedailerini görünce yüreğim kabarıyor. Dilim gönlümün yükünü taşıyamayacak kadardır. Ne kadar arzu ederdim gönlümde duman duman kabaran şeyleri bir kitap gibi açıp sizin önüze sereyim. Ama Akif'imizin dediği gibi diyeyim. Hissederim söyleyemem. Dili bağlı kalbimin bundan pek vizarım. Dili tutuk bir insanım hissiyatıma tercüman olamam olamadım sizin samimiyetiniz karşısında inşaha kavuşuyorum sıkılmayın uçurumlara gitmeyenler düz yol varken çukura düşmeyenler müttakiler düşmeyeceksiniz düşmediniz damarlarınızda cereyan eden kanın şehvet şehvet diye hükmünü size geçirmek istediği şu günlerde şu dakikalarda, şu saatlerde emsaliniz kim bilir nerelerde beytutet ediyor. Saatlerini, dakikalarını nerelerde geçiriyor. Ben utanıyordum sabah sizin karşınıza çıkarken. Gece azıcık uzanırken de utanıyordum. Kendi kendime dedim ki ya Rabbi bunlar camiyi şu saatlerde doldurdular. Ben nasıl böyle uzanırım, ayaklarımı uzatırım. Utanıyordum. Siz mükemmel bir kendiniz aşmışlık içinde Nefsaniliğinizi aşmışlık içinde Bedeninizi aşmışlık içinde Mescide gelip koşacaksınız Varacaksınız ulaşacaksınız Bir de kendinizi sıkıştıracaksınız Nelerle sıkışacaksınız Burada oturacaksınız neye Fahri kainat mı gelmiş Haşa ve kella Onun yakınından birisi mi gelmiş Haşa ve kella Kabul buyururlarsa Ben de hayatımda hep öyle dua ettim Kapılarında kitmir buyururlarsa ona namz Namzeti ona talibim. Onun içinde bulunduğu sarayın, koridorunun önünde, boynunda onun eliyle taktığı tasma, ona bir şey yapmak isteyenlere karşı hav, hav edip koymak isteyen bir <gülüyor> Allah ona bir derece vermişse, sadece sizin içinizde bulunmadandır. Siz inşallah cismaniliği aşacaksınız. Çünkü sizi bekleyen vazifeler cismaniliği aşmanızı gerektiriyor. Bedenin altında kalmamanızı gerektiriyor. İkinci fasıl dedim buna. İkinci fasıl da Ömer'im. Emirül müminin Ömer'im. Ne dersin ulan? Seni kim kabul eder? Sana kim Ömer dedirtir? Hayal. Rüyasını görüyorum. Rüyasını görüyorum. Bir gün Ömer başıma okşar. Ya Resulallah bizdendi der Süreyya <gülüyor> Aslanım Mescitte halife namaz kıldırmış Yüzünü cemaate dolmuş Dönmüş İki gün oldu üç gün oldu Falan oğlu falan Ferasetine kurban Nasıl da bilirsin Şu cemaat içinde Falan oğlu falan bugün gelmemiş Nasıl da bilirsin Bilir o Fetanetine kurban olduğum bilir. Karl-ı Marx'a bile Ömer seviyesinde insanlık idare edilmemiştir. Dedirten Hazreti Ömer bilir. Ferasetine kurban olduğun. Nerede falan gençler? Derler bir talihsizlik ölümü içinde öldü. Seni üzmemek için de götürdük gömdük. Nasıl bir ölüm bu? Delikanlı boyu posu, edası endamı, rehtare salınması, önünden geçip gittiği bir kapıda bir kadın daima kendisine dalaşmasına vesile olmuştu. Her gün dalaşır. Fettan! İnsanı baştan çıkaran bir kadın her gün dalaşır. Her gün bu ateşten şeye hayır der. İnnâ hafullah. Yedi zümre, Mahşer'de hiçbir gölgenin bulunmadığı zaman Allah'ın gölgesi altındadır." Deden hadisi şerifte. Yedi zümreyi sayarken birisi de budur. "Varraculun daatu da imraatun zatu mansibin ve cemal." Bir de bir yiğit ki mansıp ve cemaliyle serfiraz bir kadın, "Hadi gel de ona." Oysa cevabı şu oldu. "İnni ehafullah." Ben Allah'tan korkarım. Ben Allah'tan korkarım. Ne kadar zaman olmuştu o fettanlık başlamıştı bilemeyeceğim. Belki bir sene. Belki bir sene her gün başlayın kulaklar yağar edilmiş. Her gün bir sene onun önüne çıkılmış. Her gün bir sene fettanlık yollara serilmiş. Ben hayat bekar bir insan. Bir gün yine o kapının önünden giderken kadın... Bütün alüfteliğini kullanıyor. Az buçuk kalbinin meyli oluyor. Az buçuk. Acaba diyor. Bir tereddüt geçiriyor. Bir de hemen dilinde şu ayeti buluyor. Dile ayetin dolanması, virz edilmesi. Çoklarını olmuştur. İçinizde çoklarına bile olmuştur. Belki içinizde mücrimlerden birisine bile olmuştur. Şu ayetin diline dolandığını hissediyor o esnada. Şehvet Vücudunu sararken, bakışını bulandırırken, başını döndürürken birdenbire dilini yokluyor bir ayet var. Gel şu ayete. İnnel lezîne takva var içinde. İnnel lezîne takavv, izâ messehum ta'yufümle şeytan, tezekkerû fe Onlar ki ittika ettiler. Müttakice davrandılar. Bir kere baştan Allah'a gönül vermişlerdi. اِذَا مَسَّهُمْ تُعِفُمْ مُنَ şeytan, Şeytanın tayfları altında, fitne ve altında kalınca Allah onları orada kendileriyle baş başa bırakmaz. Allah hemen hatırlatır. تَذَكَّرُوا <tazekkaru> Hatırlar fe <gülüyor> izahüm Derken gözleri dört açılır. Cehennemi bütün ihtişamıyla görürler. Cenneti bütün ihtişamıyla görürler. Niye? Niye? Çünkü geniş zamanda Allah'ı hiç unutmadılar. Uçurumun kenarında tam kayacaklara an, tam düşeceklerdi. Allah arkadan tutuverir. Ayet. Ayet diline böyle dolaşınca dikkatinden aman Allah'ım ben ne kadar vefasız, sen ne kadar vefalı. Kalbi öylesine heyecanlandı ki kalp böyle bir heyecanı atmaya tahammül olmadı ve duru verdi, yıkıldı ordu. Yıkıldı. Aslanım yıkıldı. Fethan'ın kapısında yıkıldı. Ne diyeceklerdi? Ama ne güzel yıkıldı. Hayır yıkılmadı. O mütede şehit olan, kanatlanan, yeşil kanatlarıyla cennette pervaz eden Cafer Bin Ebi talipler ordusuna karıştı. Çünkü bir şey yapmamıştı. Bir temayül olmuştu. Ve temayülüne karşı bir ayetle sinesinden bir ok yemiş ölmüştü. Götürmüş gömmüşlerdi. Hazreti Ömer'e meseleyi hikaye edince koştu. Çok vefalıydı, vefalı. Arkasında namaz kılanlardan biri ölmüş gitmiş. Koşacak mezara, ona bir selam çakacak, bir dua edecek. Selamun aleykum muminin. Ve inna inşa'allahu bikum lâhikûn. Ghaferallahu li ve lekum diyecek. Mezarının başına dikildi. Gayba seslenen Ömer... Bir gün Medine minbar, minberinde, 3-5 gün ötede ordu kumandanı Hazreti Sariye'ye ''Ya Sariye el cebel, el cebel'' Ömer. Ve 4 gün ötede Ömer'in sesini duyup arkadan kıskanca almak isteyen düşmanın üzerine hücum eden Hazreti Sariye'ye sesini duyuran Hazreti Ömer. Mezer, mezarın başında yine o erkekçe gür sesiyle ''Ya fetaa'' diye seslenir delikanlı veli men hafe makamı rbbejennatan Allah'ın huzuruna çıkmadan korkan içi haşyetle dolu olan bir insana Kur'an iki cennet vaat ediyor der. Mezar Ömer'in gürsesiyle inlemiştir. Yankılar mütedahil daireler gibi hala devam etmektedir. Birdenbire bu yankılara, bu sese bilinmedik bir alemden gaybi bir ses karışır. <gülüyor> Ayrı bir halaka teşkil eder. Bu seslerden geliyor. Bu ses herkesin ayaklarının altından geliyor. Bu ses ötelerden geliyor. Bu ses silah-ı alemden geliyor. ''Ya emir el mü'minin inni ve cettü ''Ey peygamberlerin emiri ben o senin dediğini iki defa buldum burada. Tek defa değil iki defa buldum.'' der bulacaktır orada Kur'an'ı dilinde bulduğu gibi bulacaktır cenneti bulacak ve limen kâfe mekâme rabbihi cenneten Rabbisinin huzurunda bulunmanın muhasebesini, mürakebesini vicdanında yaşayan ötelerde cennetlere birine değil ikisine namzettir ama aşağıdan gelen hayır estağfirullah aşağıdan değil kemiklerini saklayan toprak olsa bile o ses yukarılardan geliyordu semadan geliyordu semadan gelen sesle bir mümine verileceğin iki katının verildiğini görüyoruz kutsilerin takvası uçurumlara yuvarlanmadan yürümeye azmettiği bu yolu sonunu getireceği ana kadar Şehvete gömülmeden, günaha girmeden, uçuruma gitmeden, rampada baş aşağı yuvarlanmadan, kandan irinden girdaplar içinde boğulmadan, sahili selamete ulaşma ve Resulullah'la buluşma. Atebe radiyallahu için derler ki, bir kış günü bir yerde oturmuş, öyle hıçkıra hıçkıra ağlıyordu ki, Yanına sokulanlar hayretle sordular. Rüyasında bile hayat günahın hayaline girmediği insanlardan birisi. Rüyasında günaha girmemiş, harama girmemiş. Ama o sürçüme neydi, o neydi onu bilemeyeceğim. Kış ortasında tir tir titriyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve başından aşağıya buram buram ter İrtiaş içinde Raşelerle ürperiyor ve titriyor Sordular Niye ağlıyorsun böyle Ve nedir bu ter böyle Sıkışmış gibisin Gerçek bir kalp Masiyet karşısında sıkışır O bir zaman ne yapmışsa bilemeyeceğim Fakat yanındakilerine şunu söylüyor İnnehu mekanun fihi Rabbi. Burası öyle bir yer ki benim şimdi şu irkildiğim, ürperdiğim, titrediğim yer öyle bir yer ki bir zamanlar, şu beni tanıdığınız gibi tanımadan evvel ben burada bir kere ayağım kaymıştı, düşmüştüm. Buraya gelince düşünüyorum da hicaptan iki büklüm oluyorum. Ben burada sana baş kaldırmıştım Allah'ım diyorum. bura benim Rabbime isyan ettiğim yerdir diyor. Adımını böyle şuurlu ve hassas atan bir insanın uçuruma gitmesi düşünülemez Rabbimin bu hassasiyeti size ve bana lütfetmesini gedaların gedalıklarına bırakmayarak sultanın sultanlığı çerçevesi içinde çerçeveler de onu ihat etmez ya çerçevesi içinde bize lütf eylesin Efendimizin duasıyla diyelim Rabbena la tekilna ila enfusina tarfete ayn la akalla min zalik Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizle baş başa bırakma. Daha az olsa dahi bizi nefsimizle baş başa bırakma. Sana geliyorum şimdi. Kutsilerin takvasının ızdırap budur. ızdırap ibadete derinlik kazandıran öyle bir şeydir ki eşini göstermek mümkün değildir. ızdırap ah yapabilseydim şunu şu iyiliklerin bütününü temsil edebilseydim ah bir kerecik olsun hangimiz vardır da sürçmüş düşmüş hatalara girmiştir de sonra keşke bunu yapmasaydım dememiştir ızdıraptır bu haddi zatında bir amel yoktur burada ciddi bir amel göze çarpmaz fakat ızdırabı Allah amel yerine kabul buyurur cihad edememişindir. Cihad saflarında yerini alamamışımdır. İbadeti tatbik gönlüne göre eda edememişindir. Mahiyyetten senin ölçülerin, senin kıssasların içinde uzak kalamamışımdır. Ve bunların her birisi içece burkuntular gibi. Mevcudiyetlerini senin içinde hissettirirler de sende iki büklüm olursun. İçinde bulunduğun şartlar itibarıyla benim içinde bulunduğum şartlar çok müsait. Ben kalksam her gece yüz rekat namaz kılsam, içinde bulunduğum şartlar buna müsaittir. Ahu efkan issem, okuduğum evradu eskarla etrafı lerzeye getirsem, sesimi herkese duyursam, yaşadığım yer itibariyle durum buna çok müsaittir. Fakat canım çıksın, çokları öyle yerde yaşıyordu ki onun iki rekat namazına dahi müsamaha ile bakılmamaktadır. O namazı şöyle veya böyle verip veriştirmektedir. Bir koridorda eda etmektedir. Seccadesini sererek bir yerde namazını kılmama gibi bir kusuru irtikap etmemek için böyle dahi olsa olsun, böyle dahi olsa mutlaka olmalı diyerek nerede olursa olsun o namazı yerine getirmektedir. Ben buna kutsinin ızrabı diyorum. Ve bu o yüz zekat namazın size kazandırdığı şeyden daha çok şey kazandırır. Enes bin Nadir Bedir'e iştirak edememişti. Enes bin Malik diyor ki amcası Enes bin Nadir Enes bin Malik'in amcası. Yeyen de Allah Resuluna dilbeste, amca da Allah Resuluna dilbest. Enes ailesi Allah Resuluna dilbeste. Bedir'de ayrı bir vazife çıkmış da gelememiş. Öyle üzüldü ki adeta 7 kat gök sırtına bindi onu. Benim efendim ilk defa hasımlarıyla yaka paça olurken ben orada bulunamadım. Bir sene, bir sene ama bu bir sene içindeki eşya ile beraber sırtında taşır gibi oldu. Ve kendi kendine şöyle deyip duruyordu. Allah benim efendimin düşmanlarıyla beni bir kere daha karşılaştırırsa, alim Allah benden görecekleri var onların. <gülüyor> alim Allah o düşmanlara göstereceğim ben diyordu. Bir sene. Nihayet Uhud çıktı. Gidilirken Kur'an'dan ayet nazil oluyor. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Feminhum men gada nahbeh ve minhum men yantadir. <gülüyor> Müminlerden öleler var ki Allah yolunda mücadele, mücadele ediyorlar. Allah'a verdikleri, Resulullah'a verdikleri sözde doğru çıktılar. Kimisi Resulullah'a verdiği sözü yerine getirdi. Yani uğrunda öleceğim dedi, öldü. Kimisi de ölmek için zemin arıyor. Enes bin Natır'da elini sıkıp, uğrunda, davan uğrunda ölmeye söz veriyorum diyenlerdendi. Allah, kendi yolunda ölenlerle, ölmeyenleri bir çırpıda zikrediyor. Bir çizgi üzerinde müşterek müteala ediyor. Neden? Birileri verdikleri sözü yerine getirdi, şehit oldular. Öbürü vicdanında onun ızdırabını çekerek, şehitlik mertebesine ulaştı. اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالْنِيَّةِ وَاِنَّمَا لِكُلِّمْ رِئِمْ مَانَوَى Ameller niyetlere göredir. Başka bir hadiste نِيَّتُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ min عَمَلِهِ Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır buyuruluyor. Izdırap. Kutsinin takvasının ayrı bir derinliği. Izdırap. İnsan günaha girdi. Sürçtü, düştü. Atube gibi Günahı her hatırladıkça Kendinizden geçeceksiniz İçinizde bir burkuntu duyacaksınız Allah Celle Celaluhu Bir hadis-i şerifte Efendimizin ifade ettiği gibi Günahının ızdırabını Duyan insanları Günahım yok diye feri yaşayanlara Tercih ediyor Eğer günah işlemeseniz Günah işleyip onun ızdırabını ruhlarınızda Duymasanız Allah günah işleyen Başka bir millet getirecek Günah işlettirecek tevbe edecekler, sevecek, mağfiret edecek. Ya ibadi kullukum dalun illa men hedeytu festeheduni ehdikum Ey kullarım Allah diyor size kudsi hadiste Ey kullarım diyor. Nefsine izafe ediyor. İltifata bakın. Ben böyle derken siz başınızın Allah'ın eliyle okşandığını hissediyor gibi olacaksınız. Ya ibadi ''Kullukum dallun illa men hedeytuhu'' Hepiniz sapabilirsiniz. Ancak ben kimi hidayet edersem, kimi tutarsam o düşmez işte. ''Festahdûni <gülüyor> ehdikum'' Benden hidayet dileyin, dileyin de sizi hidayet edeyim. ''Ya ibadî kullarım'' innakum tuhtiûne billeyli ve annehâr'' ''Ve en ağfiru zhunuba cemiyâ'' ''Festagfirûne ağfir ''Gece gündüz demeden günah işliyorsunuz. Gece gündüz demeden masiyetler içine giriyorsunuz. Ben de gafur ve rahimim. Bütün günahları mağfiret ederim. Yerse düşmeyiniz. Ümitsizliğe kapılmayınız. Mağfiret dileyiniz. Hepinizi mağfiret edeyim.'' Günah işlediğiniz noktayı, zamanı ve mekanı hatırladıkça iki büklüm olacaksınız. ızdırap Takvanızın bir buğdu olacak size nakletmişimdir. Müsaade buyuruyorsanız bu defa kestirmeden diyeceğim. Huzuru risalet Fenahiye bir delikanlı girdi. Gireceği ana kadar öyle meşhur sahabi arasında adı da çok bilinmiyor. Bilinseydi Allah Resulü zaten üzerinde tahkikat yapıp o kadar soru sorup durmazdı. Sonra öğreniyoruz ki bu kamidiye oymandan ihtimal maiz çünkü suç ortağı gamidiyeden bir kadın. Sahabinin edebi asıl kabile ve oymağı tam vermiyor. Kadının da ismini vermiyorlar. Hemen kütüb-ü sitte ricali hadisi rivayet etmiş olmasına rağmen İmam Müslim ve Nese'i değişik tarihlerle rivayet ediyor olmalarına rağmen kadının ismine rastlamıyoruz buralarda. Ben mazi kitaplarında da görmedim. Bu da gıybete karşı birini vaka da bir vaka karşısında dahi çekiştirmemeye karşı sahabinin hassasiyetin ifadesidir. Çok hassas. Ey Allah'ın Resulü haddi şer'i tatbik et beni temizle ne olur dedi. Dışarıda sormuş soruşturmuştu. Bir gün şehvet biraz evvel bahsettiğim delikanlı gibi bakışını bulaştırınca bulandırınca kendisini bir şehvet girdabı içinde bulmuş ve ve günaha bir adım atmış sonra da yedi cedime tövbe demiş bin pişman olmuş ama fakat o günaha bir adım atmıştı sonra da Allah Resulü'nün huzuruna koşmuş benim için ne gerekliyse yap beni temizle demişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık onun üzerinden geçen her dakikanın dahi onun için bir ölüm manasında olduğunu görüyordu bakışlarından okuyordu Resulullah'a düşen şey şu idi Şefkat Peygamberi an onu anlatırken hasırla beyan alimleri bu meseleye hasır derler. Kasretme, hasretme ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil Başka değil, başka değil. Seni alemlere rahmet olarak gönderdim. İşte sözü böyle tam bir noktaya bağlama. Başka değil. Şu değil, bu değil sevgili habibim. Sen insanlığa mahs rahmetsin. Ey Allah onu rahmet olarak gönderince onun rahmetinden herkes istifade edecektir. Mücrimler, günahkarlar bile ona koşunca elleri etekleri boş dönmeyecektir. Ama o yine de Allah'ın emrine rağmdır. Allah'ın dediğinden fazla şeyler ileri sürmeyecek. Allah'ın sahip çıkmadığına sahip çıkmayacaktır. Ona şöyle diyecektir. Dön git tövbe et Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. O gidecek ama emre itaatin emre itaatteki inceliği kavramanın ifadesi. Nebi emretti. Hayır gitmiyorum diyemezsin. Dışarıya çıkar, bir daha girer. Aynı söz. Ya Resulallah, haddi şer'i tatbik etmeni temizleder. Bir daha dışarıya dön, git. Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Gider, bir daha gelir. Çünkü vicdanen muzaptır. Bu her giriş ve çıkışta maiz bu işin farkında olsa da olmasa da nurdan helezonda adım adım Allah'a doğru yükseliyordur. Adım adım. Ve nihayet bu kadar itiraf karşısında haddi şer'i tatbik edilir. Hatta bir aralık kendisi vazgeçer. Kaçmaya durur ceza tatbik edilirken. Birisi arkadan bir çene kemiğiyle başına vurur, yatırır. Sonra Allah Resuluna bu meseleyi ulaştırınca efendim, ilkiler ürperir, gözleri dolar, şöyledir. Efele azen tumuni. Bana haber vermeli değil miydiniz? Ne diyor, öne yaptınız? Belki pişman olmuştum. Ve Allah da affeder. Günah işledin, setrettin, setrettim. Haydi git, bugün affettim der. Mahşerde bir tabloyu anlatan böyle bir hadis vardır. Günah işledin, setrettin, setrettim. Haydi git, Saklı. Rab çok rahim. Bir hak dostu der ki, onu haber versem korkuyorum inhiraf edersiniz. Rab çok rahimdir. Fakat azabı da çok şedittir. Hem bu kadar rahim olan Rab'be karşı kulluk yapmak bizim için bir vefa borcu değil midir? Bizi en küçük şeyleri bahane ederek affeden, bize seviye kazandıran Rabbimize karşı bizi affetmesine mukabil kulluk yapmak bir vefa borcudur aradan iki gün, üç gün geçer. Bakın, ızdırabın kazandırmasına bakın. Buyurur ki Allah Resulü bir rivayette, adam öyle bir tövbe etti ki, haraç yiyen bir insan bile aff affolurdu. Bir başka rivayette şöyle buyurur, adam öyle bir tövbe etti ki, şu ma beynel labeteyn, Medine'nin iki tepesinin arası, bu iki tepe arasındaki bütün insanların günahlarına dahi yeterdi o tövbe sıra önemlidir bir hak dostu için derler şeytan sabah namazına uyarmış da beni niçin namaza uyardın sen namazı sevmezsin secdeden alerjin baştan bu yana belli Allah secde dediği halde sen alerjinin kurbanı oldun secde etmeyi sevmezsin sen beni niçin namaza kaldırdın menkibe menkibe uydurur Der ki, yerde gökte secde etmediğim yer yoktu da, ben edemiyorum da, sen edesin diye de, onun neşvesi hala dudağımda da, dilimde de, geldim kaldırayım dedim de, falan gibi bir sürü şeyler ama, belli feraseti, bunları hiç yutar mı başlayayım, yutar mı tabiri çirkin. Sen doğrusunu söylerdir bana. Bunlar şeytan tarafından konuşulunca benim inanmam mümkün değil. Daha elli tane şey anlatır ona. Sonra şunu der, seni işin doğrusu şunun için kaldırdım. Bir gün sabah namazına senin gibi bir tanesi kalkamamıştı. Güneş doğmak üzereydi. Birdenbire öyle bir iniltiyle kalktı ki Allah'ım dedi. Namazı mı zilecek Allah'ım dedi. O inilti öyle büyüdü, öyle dağlaştı, öyle divleşti ki Allah pek çok mücrimin günahına kebbarat yaptı. İşte bunu etmiyesin diye yaptım ızrabın takvaya kazandırdığı derinliği görüyor musunuz? O zaman dönüp ben kardeşlerime diyeyim Adem'i büyüten ızdırabıdır. Hallacı Mansur tavasinin de der ki Adem düştü emre itaattaki inceliği kavradı doğrulur doğrulmaz Rabbena <gülüyor> zalemne enfusena ve illem teğfir ve terhamna lene minel hasirin dedi. Allah'ım Havva ve ben bir günahı paylaştık beraber, aramızda icra ettik, Zulmettik nefsimize. Ama nefsine zulmedenleri affeden sensin. Sen affedet etmezsen husranda, haybette, kaybedenler içinde oluruz. Dedi. Ve 30 sene derler, belki de 40 sene. Artık emirlerin kendisine geldiği semaya başını kaldırıp bakamadı. 30 sene Adem her şeyi hep yerde aradı. Ama yere doğru baktıkça dolgun bir başakın aşağıya doğru bükülmesi gibi o da dolgunlaşıyor doygunlaşıyor bir başak gibi aşağıya doğru eğiliyordu zira zaten onun yeri yerdi düşeceği yerde topraktı Allah onu bir başak olarak yaratmıştı toprağa düşecek ve çürüyecekti ki o başaktan Hz. Muhammed ağacı çıksın sallallahu aleyhi ve sellem onun bütün vazifesi kendi bağrında Hz. Muhammed Mustafa'yı mayalamaktı ve onu da yapmıştı. Tam 30 sene veya 40 sene başını kaldırıp semaya bakamadı. Bu hacaretler ona bütün peygamberlerin dilinde safiyullah Adem. Allah'ın en safi kulu Adem. Hani Allah buyuruyor fa asa adame Adem peygamberlik ölçüleri içinde Rabb'isine baş kaldırdı. Ne yaptı? Siz sevdiğiniz çocuğunuza diyorsunuz ki bana bir su getirsen memnun olurum. O da diyor ki, bugün su getirmek içimden gelmiyor. Siz de ahsi seni, seni gidi serkeş diyorsunuz. Gerçekten bu bir isyan mıdır, bir serkeşlik midir? Değildir. Fakat onun kurbiyeti, yakınlığı, sizin sevmeniz, onun size ihtiyacı ve bu arada küçük bir emre baş kaldırması. Siz hemen ona, seni gidi serkeş, seni gidi asi diyorsunuz. O Adem Nebi'nin ruhum feda olsun asa Adem Rabbahu sözüyle yediği tokat bundan farklı değildir. Ama o 30 senelik o ızdırabıyla Kutsi'nin takvası içinde öyle bir derinleşti ki minarelerimizde biz temcit verir salatü selam okurduk. Es salatu ve aleyke ya Resulallah ve ya ve aleyke ya Adem Safiyullah derdik. Adem Safiyullah ya Adem Safiyullah Adem Allah'ın en safi en öz, kaymak kulu ibadet-ü taattaki derinleşmesi Yunus bin Metta kavminden ayrılıyor izinsiz ve bir yerde balı denize atılıyor da balık onu yutuyor bunların keyfiyetini münakaşasını hiç yapmayalım fakat onu sahili selamete çıkaran tesbihi önemli Fena da illa perde perde zulmetler içinde nida etti seslendi, inledi la ilahe illa ent. senden başka mabudu bil hak maksudu bil istikak yoktur sebeplerin tesiri yoktur ben seni bildim seni tanıdım gözümü sana açtım sen evrir çevirirsin her şey senin haul ve kuvvetinle döner senden başka kimse bir şey yapamaz la ilahe illa ente Sübhanek, seni tesbihü takdis ederim Eşin menendin yoktur Senin zıddın niddin yoktur Kuvvetine denk kuvvet yoktur Senden başka beni kurtaracak yoktur Sübhanek, inni Ben zulmedenlerden oldum Sütü döken gibi Yaramazlık yapan bir çocuk gibi Boynunu büküp Cenab-ı Hak karşısında iki müklüm olma Büyük bir derinliktir Bir emekli albaydan dinlemiştim bir asrı aydınlatan belki birkaç asrı aydınlatan dev bir düşünce dev bir ruh bir eve misafir olmuş baka bu onun hali o zaten onu bize tanıtanlar bildirenler öyle tanıttılar evradu eskar insanı inleme insanı milleti kurtarma uğrunda kendini çoktan unutmuş insan ev sahibi tanımıyor hanımıyla yatıyorlar. Birdenbire evin duvarlarının ötüşe geçtiğini duyuyor. Bir inilti bu da ne? Ömer'e mezarın ses vermesi gibi. Bütün evin duvarlarında, zemininde, tavanında duyulan şu ses. Ama ben o sesi diyemeyeceğim. Çünkü ne sesim onun sesi, ne soluğum onun sol, soluğu, ne gırtlağım onun kırtlağı, ne de dilim onun diledir. Aman Allah'ım! Öyle la ilahe illa ente subhaneke İni, konutumun zâlimin. Ve ya Rabbi, İni Ve Anta rahmır rahimin. Rabbi, İni Kabul buyurşa kabulide ya Rabbi. Rabbi, İni mesneni zırır. Esas benzeri sebette. Sen rahmır Rabbi, İni Ve Anta rahmır rahimin. Rabbi, İni Ve Anta rahmır ...dürtüyor yanındaki hanıma... ...hanım kalk Evet ...eve devlet kuşu kondu... ...bu adam Hızır mıdır nedir... ...Hızır değildir ama... ...makamı Hızır'ı temsil eden bir büyüktür... ...o Hazreti Ebu Bekir'lerle temsil eden... ...manayı temsil eden... Hazreti Ömer'lerle temsil edilen manayı temsil eden... ...Şahil Geylanilerle... ...temsil edilen manayı temsil eden... Şazellerle temsil edilen... ...manayı temsil eden... Bedevilerle temsil edilen manayı temsil eden, nakşibendilerle temsil edilen manayı temsil eden, imam-ı temsil edilen manayı temsil eden, ayrı bir büyük bir zirve insandır. Rabbi inni messen yadzurru rahimin. Zarar esas bize, bize isabet etti. Allah'ım bize merhamet buyur. Allah'ım bize mağfiret buyur. Izdırap ızdırabın takvaya ayrı bir buğut olması öyle bir derinlik kazandırır ki Esved bin Yezid-i ölünce ızdırab insanı başka bir Yezid adına yakalamışlar bunu Abbasi zalimleri onların içinde de zalim var başka bir Yezid'i ararken Esved bin Yezid-i yakalamışlar senin adın da Yezid sen o Yezid olabilirsin Yine ihtimaller, imkanlar, ihtimaller bu kuat yerine konuyoruz. Yine cinayetler işleniyoruz. Yine kanunlar çiğneniyor. Biraz tefhif fikret edasına girdim, istemezdim. Yine yeminler bozuluyor. Yine yeminler ayak altına alıyor, alınıyor. Yine insanlık çiğneniyor. Esred ne yezidün nakayi? Ama o yezid değil. Ona diyorlar ki, ne diye demiyorsun? Ben o adam değilim. De sen inanacaklar takvan zühdün çünkü sabaha kadar damın üstünde sütun gibi böyle duruyor Allah karşısında Ebu Hanife mektebinin kudvesi Ebu Hanife ilminin aktığı altın oluk Efendimiz Ebu Hanife arasında altın oluk şöyle diyor kendine yakışır şekilde nasıl söylerim masum zalimler arıyorlar diye onlara göre günahkar diye Allah'ın bir masum kulunu bu zalimlere nasıl teslim ederim Nasıl olsa bir mümine eziyet edecekler Varsın o ben olsun ne zararı var Bu Ama hayat boyu ızdırap insanı Can hülkuma gelmiş Hıçkırıyor hıçkıra hıçkıra ağlıyor Ona diyorlar hangi günahın var bilmiyoruz Günahlarından mı korkuyor ağlıyorsun Diliyor Ben günahlardan öte bir şeyden korkuyorum Günahdan öte ne vardır Ben şirkten korkuyorum diyor. İmansız Allah'a gideceğimden korkuyorum diyor. Ve ölüyor. Bu ızdıraplar meğer ne büyütmüş onu. Ne selviler gibi salınmış büyümüş. Rüyada görüp soruyorlar. Allah ne muamele yaptı. Az daha başım peygamberlik makamına ulaşacaktı diyor. Anlıyor musunuz yerinizi? Sıkıntılarınızı? Nefsinize, rahatınıza, huzurunuza rağmen kulluğunuzun size kazandıracağı şeylerin ihtişamını anlıyor musunuz? 20. asırda gelmenin ganimeti bunlar, avantajları. Ben çok defa nefsim adına demişimdir, sizin adına da dediğimi diyorum. Ne yapayım Ya Resulallah? Sonradan, 14 asır sonradan geldim. Senin deryamızı attığın o mübarek zebercetten, yakuttan taşın dalgaları zahirlere zor ulaşıyordu. Ben öyle bir kış gecesinde dünyaya geldim. Ve geceydi, kıştı. Gün yüzü görmediğim gibi bahar havası da bilemedim. Hep senden uzak yaşadım. Ama böyle yaşamanın benim hesabım olmasa bile. Çünkü ben o damene dudaklarını değdirip bir hisse bir payeden dem vurma durumunda bir insan değilim. O benim efendim beni bağışlarsa işte o olur. Ama sizin hakkınızda hep hüsnü zan besledim. Bu hüsnü zanımda şimdiye kadar yalancı çıkmadım. Yanılmadığımı gördüm. Sinelerinizdeki parlaklık gibi, kalplerinizdeki temizlik gibi Allah'a tertemiz kul olmasını Rabbimin inayetiyle becerdinizle başardınız. Izdırap kul olmaya devam edin. Ediniz. Başınız esretler gibi. Allah Resuluna amudi olarak, dikey olarak yükselsin. Füzeler gibi yükselsin. Birden bire füze hızıyla bulunduğunuz şu çekici, eritici, çürütücü zeminden barına basıp besleyen, büyüten semanın o inşirah verici iklimine yükselin. Rabbimin inayetiyle şahadetleri dinin temeli olan minarelerimizden şu dakikada yükselen ezanlar hürmetine Rabbim dillerinizi hakikata tercüman eylesin. Evet. Ve bağışlarsanız tasavvurumdaki gibi olmasa bile fakat ana hatlarıyla kutsilerin tevbesinin ideal vudunu arz etmek istiyorum. Hiçbir şey yapamadığı halde kafasında kuruntu demeyeceğim, kutsi mefkure diyeceğim. Hayatı boyunca İnsanlığın detlerini heceleme. Ne yapayım? Acele ettim, kışta geldim. Zaten baharda gelmek elimde değildi. Kışta bahar yapmak da elimden gelmez benim. Ama bir baharı çok arzuluyorum. Bahar deyince daha gelecek baharların kokuları burnumda kendilerini hissettiriyor. Bayılacak hale geliyorum. Takvanın ideal vurdu. Ve her şeye rağmen günah toplumları içinde yaşıyor. Her şeye rağmen göz belki bazı şeylere ilişiyor. Kulağa başka şeyler, yaramaz şeyler giriyor. Ağız yaramaz şeyler söylüyor. Ama Nebi'nin sözüne uyarak halkın içinde durup hakla beraber olmak, başkalarına hakka giden yolu göstermek uzlette yaşamaktan bin defa daha hayırlıdır. Halkın içinde durmak ama hakla beraber olmak. Ama halkı hakka çağırmak. Nebiler yolu bu. Bu takvanın benim dediğim kutsilerin arzu edersiniz bizler diyebilirsiniz. Kutsilerin takvasının ideal buğdudur. Bu işe talipseniz pazarda müzayede de var. Talip olabilirsiniz. Allah bunu size vermek istiyor. Sahip çıkarsanız akıllıca hareket ederseniz, anarşiye, hüzursuzluğa karışmazsanız, muhabbet fedaileri olarak, imana muhtaç gönüllere iman koşturursanız, Allah bu işi size vereceği görülüyor gibi. İdeal insanın bu mevzudaki tasavvurları, düşünceleri, takvanın insana kazandırdığı derinlikleri kazandırıyor. 25 milyon Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Yakar mı seni? Seni yakacağına beni yaksın. 25 milyon milletimin imanını, 50 milyon milletimin imanını, yeryüzünde yarım milyar milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken Gönlüm gül olur. <Gülüyor> Onların imanlarının selamet erdiği günü görmedin. Ama şimdi görüyorsun. Yerin altıyla üstü sizin gibilere birdir. Her yeri birden görürsünüz, görüyorsun. Seni yakmayacağı da halinden bellidir. Öyle nur olmuş çünkü ateş seni yakmayacaktır. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül olur. Ama onların imanını selamette görmezsem Cehennemi isterim, cehennemi tercih ederim Deyip gidecektir ideal insan Bir başka devirde aynı O seviyeyi tutanlardan birisi seslenir Ezan okundu biliyorum Siz çok uzaktan geldiniz Ben de hani noktalama diyorlar şimdi Son noktaları hazırlıyorum Birkaç dakikanızı alacağım Zaten has sıkıştınız Ortalığın lerzeye geldiğini Bu devrimizde oldu Bir tanesi Arabanın içinde oturuyorduk diyor Birdenbire içinde hacca giderken içinde oturduğumuz araba ileri geri hareket etmeye başladı Araba ileri geri hareket ediyor Bu da meczup gibi kendinden geçmiş Böyle derin mürakabeleri içinde Geçen sene ölmemişti Bu sene ölmemişti hala hayattadır Demek ki sizin yetiştiğiniz toprak da böylelerini yetiştirince toprak hala kuvve imbatyasını kaybetmemiş, hala büyük insan yetiştiriyoruz. Anladık ki bu o kaynaktan geliyor. Yanına sokuldum dedim ne düşünüyordun şu dakikada? Ümmeti Muhammed'in hak dinlemez, söz dinlemez hali gözümün önünde tüllenince Allah bunları azap ettiğini düşündüm. Beni Allahım dedim, beni yap dedim Allahım, beni yap dedim. Arabalar ziyae gelmiş ileriye gidiyor geriye geliyor. Görüyorsunuz farkı yok bunun. İlk birisi demiş, son birisi demiş farkı yok. Ötelere doğru uzaklaştık uzaklaşınca bir bakarız Allah velilerinden bir tanesi ilklerden. Allahım vücudumu öyle büyük yap ki cehennemi ben doldurayım başka kimseye yer kalmasın. Bu ne ızdıraftır Aman Allahım. Takvanın bir buğudu derin bir buğudu. Takva adına bir derinlik kazandıran bir şey. Mefkuresinde yakalama bunu. Duygu ve düşüncelerinden yakalama bunu. Ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sürekli mertebesi bu idi. En sahih hadis kitaplarında başta Buhari Müslüm olmak üzere. Sahabi diyor ki bir gece sabaha kadar. Rabbi innehunne adlenne kethiren minen nazi. Femen tabi'ani fe innehu minni ve men asani fe inneke gafurur rahim. Saba kadar tekrar etti durdu. Mali munifi şuydu. Rabbinehunn azlalle kaseeren minennas. Allah'ın bu putlar insanların çoğunu baştan çıkardılar. Hazreti İbrahim söylüyordu bu sözü. Bu söz Kur'an'a girecek Kur'an'ın bir ayeti olacaktı. Rabbinehunn azlalle kaseeren minennas. Femen tabi'ani fe innehu minni. Bunlar içinde dalaletinden küfründen vazgeçip bana uyanlar benden'dir. Bana uymayanlara gelince ve men asani feinneke gafurur rahim isyan edenlere karşı sen gafur ve rahimsin. Ve Hazreti İsa'dan Kur'an'ın hikaye ettiği mübarek söz. İn tuazibhum feinnahum ibaduk. Allah'ım eğer sen azap edersen onlar senin kullarındır. Ve intafirlehum feinneke entel azizul hakim. Mağfiret eder yardıgarsan aziz sensin. Sözünün üzerine söz olamaz. Yegane galip sensin. Sana karşı galebe çalacak olamaz. Her şeyi hikmetle yapan da sensin. Sen ne yapıyorsan hepsini hikmetle yapıyorsun der. Sahabe diyor ki sonra da ellerini kaldırdı. Bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağladı. Ümmetini düşündü hıçkıra hıçkıra ağladı. Bunları söylüyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Dakikasında cibril Emin belirdi orada. Sel Muhammed'in Muhammed'e sor kendisini ağlatan nedir? Sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar doymuş, o kadar duygulanmış, o kadar dolmuş idi ki ağzından çıkan iki kelime başka bir şey diyemedi. Ümmeti ümmeti dedi. Allah! Yaktı beni dertler. Ümmetimin derdi yaktı beni. Anında ulaştı Cibril. Allah bunları biliyordu. Fakat sizi, bizi, meleği alayı, meleği eskali şahit tutmak istiyordu. Ya Rabbi sana ayet ümmet ümmeti demeden başka bir şey demedi. Başka şey demez ki o. Onu bezdenin içinde ilk yakaladıklarında bunu söylüyordu. Mahşerde de bunu söyleyecek. Orada da bunu söylüyordu. Başka şey demez ki. Çünkü onu insanla rahmet olarak gönderdi. İzheb. hep ya Cibril fe kulli Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah yakravuka selam ev yukluka selam. وَيَقُولُ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ يَا مُحَمَّدُ Cibril'im dön git Muhammed'e selam söyle ve de ki ümmetin hakkında seni hoşnut edecek seni orada huzursuzluğa duğa yalnızlığa bırakmayacağız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem takvanın ızdırap buğdunda Öyle bir derinleşme derinleşti ki Allah'ın inayeti ve kerimi, keremiyle müttaki topluluğunun imamı oldu. İmamul müttakin ehlullahın dilinde onun mübarek ünvanlarından bir tanesidir. Bu ariz mevzu bir buçuk iki saat içinde size intikal ettirmem mümkün değil. Baştan da arz ettiğim gibi değişik buğutlarını ve yanlarını Rabbimin bahşedeceği başka devirlerde anlatmayı düşünürüm. Ama vakit doldu. Siz çok yoruldunuz. Burada bekliyorsunuz. Bu kadar inşallah niyetinize göre sevap kazanmışsınızdır. Ben çirkin, sevimsiz tabiatımla bir hayli izac ettim. Bundan sonra da vaktinizi alarak izac etmeyeyim. Abdest alacaklarınız vardır. Bitirmek istiyorum. Ama benden evvel Kur'an, müttakilerin anlamına bakınca onlar için Kur'an-ı Kerim'de belki 200 yerde müttakilerden bahsediliyor. Emrediliyor, olun deniyor. Belki 20 30 yerde de onlara Allah sonsuz nimetleri vadettiğini söylüyor. İnnel muttakine mafazan hadaika ve demek suretiyle cenneti bütün ihtişam ve debdebesiyle onlara hazırladığını söylüyor. İnnel muttakine fi makamin amin fi cennatin ve diyor. Yine müttakiler alkış tutuyor Kur'an-ı Kerim'i. اُدْخُلُوهَ aminin diyor, müttakileri cennete davet ediyor ve tebşir ediyor. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ <gülüyor> müttakiler cennete fevç fevç sevk olundular demek suretiyle meseleyi tablolaştırıyor. Sizin, bizim, nazarımıza takdim buyuruyor. Rabbim bu arz ve takdimler karşısında bize tebah ihsan eylesin. Üç asırdan beri bir kısım kusurları olan bu milleti kusurlarından tecerrüde sıyrılmaya muvaffak eylesin. Amin. Fecrinin horozları çoktan ötmüş. Esraftaki dağınıklıklar hep onun hasenat ve hayrat hanesine kaydolmaya başladığı şu günlerde camileri balap dolduran bu Necip, bu soylu, bu mübarek millete sen irade ver, güç ver, kuvvet ver, onları istikametten ayırma. Aziz kardeşlerim bir şey daha arz edeceğim kaç saatten beri buradasınız? Ben eğer ihlaslı oldum, olduysam iki saatin sevabını alırım. Ama siz ihtimal ki altı yedi saatin sevabını, hele uzak yerden gelenleriniz varsa altı yedi saatin sevabını aldınız.